Evuzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina Men yehdihillahu fele müdille ve men yudlil felâ Ve eşhedü en la ilâhe illallah ve la lâ ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. Fe inne istaqal hadîsü kitâbullâh ve hayral hedî Hedi, hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l-umuri mutesatetha ve kullu mutesatetin bid'a ve kullu bid'atin dalalet ve kullu dalaletin fî'nâr. Hadis sülû 4. seviye derslerimizde bugün konumuz alimlerin sözlerinin araştırılması. Alimlerin sözlerinin araştırılmasıyla kastedilen bunların sabit olup olmaması, eski görüşümü mü, yeni görüş mü olduğu, genel mi yoksa özel mi olduğu gibi hususların araştırılmasıdır. Yani üç tane aşaması var alimlerin görüşlerini sözlerini araştırmasında birincisi bu alimden bu görüş sabit midir değil midir İkincisi, eğer sabitse bu eski görüşümü yeni görüşüm yani sonradan alim görüşünü değiştirir önceki görüşümü sonraki görüşümü araştırılır üçüncüsü genel mi yoksa özel mi oldu bu aşamaların hepsini ayrı ayrı ayrıntılı olarak işleyeceğim inşallah alimlerin sözlerinin sabit olmasını araştırmak. Bunda da dört yoldan biriyle ulaşılır. Dört yoldan biriyle tespit edilir. Birincisi, alimin kendisi kitaplarından birini bunu, kitaplarından birinde bunu ifade eder. Kitabında söylemiş olabilir. Bu durumda bu görüşün alime nispeti sahihtir, Sabittir. Ancak bu eski görüşümün yeni mü görüşümü olduğunun araştırılması gerekir. Örnek, Şafii İmam Şafii Rahimullah, iğne satışının caizliğine dair El-Um adlı kitabında şöyle demiştir. Malı belli bir vade ile satan kişiden, müşteri onu teslim aldığında, kendisine satana daha düşük veya daha yüksek fiyatla, peşin veya vadeli olarak satmasında sakınca yoktur. Çünkü bu ilkinden farklı bir satıştır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hani İbn-i Ömer gelen hadiste iğne usulü satış alışveriş yaptıkları zaman diye kınadığı bir durum. İmam Şafi bu kavliyle bunun caiz görüyor. Bu görüşü Şafi kendi kitabında belirtmiştir ve ona nispeti sabittir. Ancak alimlerin cumhuru iğne satışının haram olduğu görüşündedir. Araştırmacı Şafii'nin bunu mübah görmesine şaşırır ve Şafi'ye nispetinde tereddüt eder. Ancak Şafii bunu kendi kitabında ifade ettiği için bu görüşün ona nispeti sayhtir. İkinci yol Alime ulaşan bir isnad ile nakledilmiş olabilir o alimin görüşü. Görüş bir alimden bir isnad ile rivayet edilmişse, isnadın sahip, sahih olup olmadığı araştırılır. Alimlerden isnad ile nakledilen her görüş sahih değildir. Yani isnadının olması onun sahih olduğu anlamına gelmiyor. Örnek, hayızlı kadın adet dönemi bittiği zaman, gusletmesinden önce kocası onunla ilişkiye girebilir mi meselesinde? Hafız İbni Kesir Rahimullah şöyle demiştir. Alimler kadının hayız kanaması kesildiği zaman, suyla gusledince veya su bulamadığında, temim kadar onunla ilişkiye girmenin caiz olmadığında ittifak ettiler. Ancak Ebu Hanife dedi ki, hayızın en çoğu olan 10 günde kanama kesildiği zaman gusletmeden önce ilişkiye girebilir. Bunu tefsirinde böyle naklediyor İbni Kesir i̇bn Hazm ve ona tabi olarak da El-Elbani bu görüşün Ebu Anife'nin nispetini kabul etmişler ve ittifakın gerçekleşmediğine bunu gerekçe göstermişlerdir. Yani burada icma olmamıştır diye. Nitekim kendilerinden rüva edildiğine göre Mücahit, Katade ve Ata da bu ittifakı iptal eden görüştedirler. Elbani, Adab-ı şöyle diyor. Zikredilen bu ittifak sahih değildir. Tabinin büyük alimlerinden üç kişi Mücahit, Katade ve Ata Hayzı biten kadın gusletmese de onunla ilişkinin caiz olduğunu söylemişlerdir. Onlar bu şekilde muhalefet ederken nasıl ittifak sahih olabilir? Burada akıl sahibinin gerçekleşmesi zor olan bir konuda ittifak, icma iddiaları hususunda, özellikle de sünnete veya şer'i delile aykırı olduğu zaman onu tasdik etmede acele etmemesi için bir ibret vardır. Elbani böyle diyor. Bu görüşün sahiplerine nispetinin, sahih olup olmadığının araştırılması gerekir. Yani, Burada bir icma iddiası var. Ebu Hanife hariç, diğer bütün alimler icma ettiler diyor İbni Kesir. Elbani de diyor ki, İbn Azim ve Elbani, hayır Mücahit, Katade ve Ata bu icmayı bozuyor. Yani burada icma hasıl olmamıştır diyorlar. O halde bizim Mücahit'in böyle bir şey söyleyip söylemedi. Yani bu icmayı bozduğu, Katade'nin yine e, Ata'nın böyle e, görüşte olup olmadığını araştırmamız gerekiyor. Özellikle de önemli bir ilmi meselede ağabeylerin ittifakını delen bir görüşse burada olduğu gibi. Bu üç imama nispet eden bu görüşün rivayet yolları araştırıldığında şunlar ortaya çıkar. İbn-i el-Muhalla'da muallak olarak Abdurrazzak'tan rivayet etti. Yani İbn-i ile Abdurrazak arasında biliyorsunuz asır var yani ınkıtağı var. Abdurrazzak'tan yani onun eserinden rivayet ediyor. Dedi ki bize i̇bn Cüreç ve Mamer haber verdi. İbn-i Cüreç atağdan, Mamer ise dede. Sonra ata ve katade ittifak ederek dediler ki, hayızlı kadın temizliği görürse, fercini yıkar ve kocasıyla ilişkiye girebilir. Bu isnat muallaktır. Nitekim Abdurrazak Musannefi'nde İbn-i Cüreç, atağ yoluyla bunun aksini rivayet etmiştir. Yani burada İbn-i Hazım, Abdurrazzak'tan diyerek veriyor. Aradaki ravileri zikretmiyor. Fakat Abdurrazak'ın kendi Musannefi'nde aksi var. O yani Abdurrazak Musannef'te İbnü Cüreyş'ten şöyle dediğini rivayet etti. Birisi Ata'ya şöyle sordu. Hayızlı kadın temizliği gördüğünde gusletmeden önce kocasına helal olur mu? Ata dedi ki hayır, gusletmedikçe olmaz. Demek ki bu rivayete göre Ata bu ittifakı bozmuyor. Bunun isnad sahiptir ve İbn Azm muallak olarak zikrettiğinden önceliklidir. İbnü'l-Münzir el dedi ki bize İshak tahdit etti. O Abdurrazak'tan, o İbnü Cüreyş'ten, o Ata'dan ve Mücahit'ten. Burada Ata ve Mücahit her ikisinden geliyor rivayet. İkisi dediler ki namaz ona helal olmadıkça ilişkiye de giremez. Nasıl ki haizli kadın işte haizli dönemi bittiği zaman gusletmedikçe namaz kılamıyorsa ilişkiye de girmesi caiz olmaz demiş Ata ve Mücahit. Bunun da isnadı Said'dir. Darimi sünende Osman el Esvet yoluyla rivayet ediyor. Mücahit'e temizlik gören kadın hakkında sordum ve dedim ki kocası o gusletmeden önce ilişkiye girebilir mi? Dedi ki, yani Mücahit dedi ki hayır namaz ona helal hale gelmedikçe giremez. Bunun da esnağı sayıttır. İbn-i bu görüşü Atadan rivayetinde kesinlikle hata vardır. Abdurrazak Musannefi'nde İbn-i yoluyla Atadan şu şekilde rivayet etmiştir. Hayızlı kadın temizliği gördüğünde su bulamazsa kadının teyemmüm etmesi, teyemmüm eder ve kocasıyla ilişkiye girebilir. Yani burada su bulamazsa teyemmüm etmesini cevaz vermiş. Dolayısıyla İbn-i naklinde hata var. Bu nisnası aittir. Yani atanın sözü su kadının temmüm etmesi hakkındadır. İbn Azm'ın Katade'den rivayet ettiği görüşe gelince bunda da hata vardır. Zira Abdurrazak Musannef'ten Ma'merden O da Katade'den şöyle dediğini rivayet ediyor. Kadın fercini yıkamakla yetinir. Yani gusletmez de fercini yıkar sadece. Ancak Abdurrazak bunu kocasıyla ilişkiye giren kadının henüz cünürlükten dolayı gusletmeden haiz olması başlığında rivayet etmiştir. Yani başka bir mesele bu. Yani Katade'nin sözü cünüp olan kadının gusletmeden önce haiz olmaz durumunda yalnızca fercini yıkamakla yetinmesi hakkındadır. Yani kadının haiz dönemi yaklaşmış, kocasıyla ilişkiye girmiş, dolayısıyla cünüp henüz gusletmemiş, gusletmeden önce haiz oluyor, hayzı başlıyor. İşte Katade bunun hakkında söylüyor sadece fercini yıkamakla yetinebilir diye. Yani bu başka bir mesele. Burada da demek ki İbni Hazım diye nispet ederken bu görüşü hata etmiştir. Mücahit Rahimullah'a gelince Abdurrazak Musannef'de Ömer bin Habib yoluyla Mücahit'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kadının kanı kesilse de gusletmedikçe kocasının onunla ilişkiye girmesi helal olmaz. Bunun ricalisi kadır ancak Ömer bin Habib el-Mekki'nin Mücahit'ten işittiğini bilmiyoruz. Darimi e, Süfyan e, ismini belirtmediği birisi o Mücahit tariki rivayet etmiştir. Yani bir ravi var burada. Beyhaki Süfyan İbnebi Nücey Mücahit yoluyla rivayet etmiştir. Görüldüğü gibi burada Beyhaki'nin isnadı sahiptir. Böylece tabiinden bu üç imama nispet edilen bu görüşün nispetinin sahih olmadığı ortaya çıkmıştır. O halde burada e, icma bozuldu iddiası İbni Azim'in ve Elba'nın iddiası yerinde değil. Yani gerek Mücahit, gerek ata, gerek kata de Cumhur'la beraber aynı şeyi söylemişler. Yani kadın hayızlığı bittiği zaman gusletmeden önce kocasıyla ilişkiye giremez. Evet, burada görüşün görüldüğü gibi. Alimlere nispet edilmiş ama bu alimlere nispeti araştırıldığında onlardan aksinin sabit olduğunu görüyoruz. İkinci örnek, abdestte kulakları mezh terk etmenin hükmü hakkında, İmam Ahmet'in görüşünü araştıran kişinin İmam Ahmet'ten rivayet edilen mesail kitaplarına, özellikle de oğlu Abdullah bin Ahmet'in mesailine müracaat etmesi gerekir. Abdullah'ın mesailinde babasından şöyle naklettiğini buluruz. Babama abdest alırken kulaklarını mesletmeyi unutarak terk eden ve namazı bitirince kadar hatırlamayan kimse hakkında sordum. Dedi ki, bunun ona geçerli olmasını umarım İbn Ömer radyalarına kulaklar başlandır demiştir. Yani başını mesletmesiyle kulaklarını mesh etmesinin vücubu düşüyor manasında böyle demiştir diyor. Bunun gerektirdiği mana İmam Ahmet'in kulakları meshi vacip görmediğidir. Zira kulakları başa dahil saymıştır. Kulaklarını mesh de başını mesh yeterli görmüştür. Gördüğü gibi bu görüşün İmam Ahmet'e nispeti sabittir. Zira oğlu Abdullah kendisinden rivayet etmiştir. Abdullah bin Ahmed de sika bir hafız imamdır. Yani burada da bu görüşün Ahmet bin Hambele nispetinin sabit olduğunu görüyoruz. Evet 3. aşa 1. aşamanın 3. maddesi alimin sonraki asabından bazıları görüşü alime nispet etmiş olabilir. Yani alimin kitabında yok. Veya eseri olmayabilir alimin. Ondan sahih bir isnatla da böyle bir durum da yok ama sonraki ashabı o imama bu görüşü nispet etmiş olabilir. Alimin sonraki asabından birisi bu alime bir görüşü nispet eder. O alim bu görüşü kendi eserlerinde zikretmemiştir veya kendisinden sahip bir isnad ile gelmemiştir. Hatta zayıf bir isnat dahi bulunmayabilir. Bu iki şekilde olur. Birincisi, sonrakilerden olan bu kişi sahih olmayan bir nakla dayanmış olabilir. İkincisi, bu görüşü imamdan veya alimden rivayet edilen sözlerden kendi anlayışıyla çıkarmış ve alimin görüşü olarak ifade etmiş olabilir. Örnek, Örnek, yani bu da önemli bir örnek. İtikat meseleleri İmam Ahmet'ten sahip ve mütevatir isnatlarla rivayet edilmiştir. Mesela Usulü Sünne kitabında Abdus Malik'in rivayetiyle Lalka-ı da zikrediyor bunu. Oradan o kısmı tercüme ettik. Ayrı olarak da basılmıştır bu. El-Hallal da bu meseleleri Önemli kitabı El Cami'de derleyerek İmam Ahmet'ten rivayet etmiştir. Bu meselelerin bazısının isnadı sahih, bazısının isnadı zayıftır. Yani halalın El Cami'de derlediği İmam Ahmet'ten rivayet etti. Bu itikad görüşlerinin isnatlarından bazısı sahih, bazısı zayıftır. Lakin sonraki Hanbelilerden bazısının İmam Ahmet'ten sahih ya da zayıf bir isnadı bulunmayan nakiller yaptığını görürüz. Yani bir isnadı yok. Bunları İmam Ahmet'ten nakledilen rivayetlerden kendi anlayışlarıyla çıkararak yapmışlardır. Bunun en meşhur örneklerinden birisi, Abdülvahid bin Abdülaziz bin Haris et-Temimi'nin İmam Ahmet Rahim olan itikadı diye yazdıklarıdır. Orada şöyle der, İmam Ahmet şöyle derdi, ''Muhakkak ki Allah Teala'nın iki eli vardır. Bu ikisi zatının sıfatıdır. İki organ değildirler, birleşik değildirler, cisim veya cisimlerden bir cins değildirler, sınırlı değildirler.'' Bileşik, parça veya organ değildirler, buna kıyas yapılamaz, dirsek ve pazu yoktur. Böyle devam ediyor. Bu minval üzere daha başka şeyler de zikreder. İmam Ahmet'ten sayı sinatla nakledilenleri araştıran kimse, İmam Ahmet'in hiçbir zaman bu şekilde ayrıntılara girmediğini görür. Bilakis bu açıklamalar sonraki kelamcıların çıkardıkları şeylerdir. İmam Ahmet el sıfatını ve diğer sıfatları ispat etmiş lakin Et-Temimi'nin bahsettiği bu ayrıntılara girmemiştir. Sanki Et-Temimi İmam Ahmet'in sözlerinden anladığı mana üzerine yorumlarda bulunmuş gibidir. Nitekim Şeyhülislam İbn-i Rahimullah bu mesele hakkında şöyle demiştir. Ebu'l-Fadıl Et-Temimi'nin bu konuda Ahmet'in itikadına dair kendi anladığı şeylerden yaptığı bir tasnifi vardır. Orada İmam Ahmet'in lafızlarını değil ancak kendisinin anladığı itikat cümlelerini kendi lafızlarıyla zikretmiştir. Ebu Abdillah, Ahmet bin Hanbel şöyle derdi diyerek, imamlardan birinin görüşüne göre bir fıkıh kitabı yazıyormuş gibi bir eda ile tasnif etmiş, kendi anlayış ve görüşlerine göre onun mezhebini zikretmiştir. Bu sebeple, yani Teymiye'nin sözleri bitti, bu sebeple sonrakilerin imamlar adına ifade ettikleri, imamın kitabında yer almayan ve kendisinden sahih ve hatta zayıf bir isnapla dair rivayet edilmeyen görüşlerin iyi incelenmesi gerekir. Burada başka bir örnek vermek gerekirse, Mesela ben bir tane kitap yayınladım. Abdülkadir Geylani'nin Akidesi diye. Bu akideyi Abdul Abdülkadir Geylani'nin kendi eserlerinden derledim. Kendi eserlerinde itikadı ortada Abdülkadir Geylani'nin. Ama piyasada Abdülkadir Geylani'nin Akidesi diye eşare Akidesini yayınlıyorlar. Mesela Dilaver Gürer Abdülkadir Geylani'nin biyografisine dair çıkardığı eserde sonuna Abdülkadir Geylani'nin akidesi diye koymuş. Hiç alakası yok. Abdülkadir Geylani'nin reddetti akideleri bilakis. Yani kitapları ortada Abdülkadir Geylani'nin. Hatta bu konuda Yafi'yle e, ilgili de bir onun batıl bir şüphesiyle de e, ilgili bir iddia var. Onun da cevabını verdik. E, kitap elinde olan arkadaşlarımız bakabilirler. PDF olarak da bazılarınıza göndermiştik. Bu da bu meselelerden birisi. Yani adam Abdülkadir Geylani'yi Mesela Selefi akideyi adam sapıklık olarak görüyor sonrakiler. Yani bunu bir sapıklık olarak görüyor. Abdülkadir Geylani gibi Allah'ın velisi olduğu sabit olan bir şahsın böyle bir akidede olmasını kabullenemiyor. Yani Allah semada diyor, Allah'ın eli vardır diyor. Yani sıfatlar tevhid edilemez diyor vesaire Nasıl olur da Allah'ın evliyası böyle bir itikatta olabilir diye ne yapıyor? Eşari akidesini Abdülkadir Geylani'ye sıvıyor. Kendince boz akidelerini ona yamıyorlar Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Dördüncüsü, açıkça değil de mezhebinin usulüne göre, yani görüşünün esaslarının usulüne göre tahric edilerek imama nispet edilmiş olabilir görüş. Bir görüş isnad olarak değil de tahric olarak imama veya alime nispet edilmiş olabilir. Bu metot alimler katında muteber ve meşhurdur. Ancak alimden görüşünün esaslarına göre yapılmayan tahric ile nispet edilmesine müsamaha gösterilemez. Bunu bir örnekle açıklamak gerekir. Mesela, müşriklerin çocuklarının hükmü meselesinde İmam Malik Rahimullah hiçbir şey söylememiş veya ondan nakledilmemiştir. İbn-i Abdel Et-Temhid'de şöyle der. Müslümanların veya müşriklerin çocuklarının cennetlik veya cennetlik olduklarına şahitlik etmekte duraklama görüşünde olanların delil getirdikleri bu ve bunun gibi rivayetleri fıkıh ve hadis elinden birçok kimse benimsemiştir. Hammad bin Zeyd, Hammad bin Seleme, İbnül Mübarek, İsaak bin Rahui ve başkaları bunlardandır. Malik'in Muatta'ında kader babları ve orada kaydettiği hadislerde tutumu da buna benziyor. Yani burada kitabındaki tutumunun genel e, takındığı tavrından bir şey çıkarayım İbn Abdülbergürdüğü gibi. Asabın da bu minval üzeredir. Malik'in bu konuda ifade ettiği bir şey yoktur. Yani İmam Malik bu konuda yani müşriklerin çocukları veya çocukken ölenler konusunda e bunlar cennetlik mi, cehennemlik mi? Yani bu konuda hiçbir şey söylememiş. Ama e, burada selefin itikadını aktarıyor. Yani onlar bu konularda tevakkuf ederler. Çünkü bu konuda ancak Nas e, bir şey söyler. Naslara teslim olmak gerekir. İşte Hammad bin Zeyd, Hammad bin Seleme, i̇bn Mübarek, İshak bin Rahi'ye buradaki tevakkufu açıkça ifade etmişler. Ama İmam Malik'ten bu konudan lehte aleyhte bir şey söylediği nakledilmemiş. Ama diyor ki İbn-i Muhatta da kader bölümüne bakan diyor, İmam Malik'in de bu selef gibi aynı e, tavrı takımlığını görür diyor. Yani burada bir tahriçte bulunuyor. İmam Malik de tevakkuf görüşündedir diyor. Halbuki İmam Malik bu konuda bir şey söylememiş, susmuş. Bu sahi bir e, tahriçtir. Yani İmam Malik evet tevakkuf görüşündedir. Yani kitabındaki tutumundan böyle bir şey çıkar. Bu muteberdir. Ama e, bu böyle de olmayabilir. Yani bu meselelerin araştırılması gerekir. Yani... Eğer tahriç yoluyla bir imama bir görüş nispet ediliyorsa, e, onun usulüne uyuyor mu, o imamın e, menhecine uyuyor mu, uymuyor mu, buna bakılması gerekir. Yani alevutla kabul edilmez bu. Uygulamalı al alıştırma bu konuda. Mesela abdestte besmele hakkında İmam Ahmet'in kavli, görüşü yani, İmam Ahmet'in görüşü. Abdest alırken besmele çekmek hususunda bazı ilmi ehli İmam Ahmet'ten iki rivayetten birinde bunu vacip gördüğünü nakletmişlerdir. Yani İmam Ahmet'ten iki e, görüş nakledilmiş. Bunlardan birisi vacip, birisi müstehap görüyor. Görüşlerin İmam Ahmed Radimullah nispetinde farklı rivayetleri vardır. Selam. Nitekim Kadı Ebu Yala El er rivayeten el er rivayetin ve çeyn adıyla İmam Ahmet'ten nakillere dair bir kitap yazmıştır. Yani iki rivayet, yani her bir konuda birden fazla rivayet ve farklı yorum açıları diye Türkçe tecrübe etmek gerekirse. İmam Ahmet'ten rivayet edilen ihtilaflı görüşlere dair faydalı bir kitaptır. Lakin öncelikle araştırmacının yapması gereken şey, İmam Ahmet'ten rivayetiyle meşhur olan mesail kitaplarına bakmasıdır. Yani mesail, meseleler demek. Mesele Sele Se kökünden e, türemiştir. Sele Se sormak, istemek demek. Yani İmam Ahmet'e sorular sorulmuş, bunların cevapları e, derlenmiş. E, bunların meşhurları, en önemlileri Ebu Davud Es-Sicistan'ın meşhur Sünen sahibi Ebu Davud Ahmet bin Hanbel'e bazı sorular sorulmuş, <gülüyor> aldı cevapları kaydetmiş ve mesail kitabını derlemiştir. Ahmet'in oğlu Abdullah bin Ahmet'in mesaili, yine diğer oğlu Salih bin Ahmet'in mesaili, İshak bin İbrahim'in Nisaburi'nin mesaili gibi. Bunlar en önemli mesail kitapları. İmam Ahmet'den e, nakleden. Bu mesail kitaplarına müracaat ettiğimizde şunları görürüz. Ebu Davud mesailinde şöyle zikreder. Ahmet'in şöyle dediğini işittim. Abdeste başlarken Bismillah denilir. Ahmed'e dedim ki, abdeste bunu unutursa ne olur? Dedi ki, ona bir şey gerekmediğini umarım ancak hata ile veya kasten bunun terki hoşuma gitmez. Bu konuda isnat yoktur. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin besmele çekmeyen abdesti olmaz hadisini kastediyor. Yani bu e, sahih değildir diyor Ahmet'in görüşüne göre. Abdullah bin Ahmet de mesailinde bu Ebu Davud'un nakliydi. Abdullah bin Ahmet'in mesailinde şöyle zikretmiştir. Babama Ebu Said el-Hucir radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği Allah'ın ismini zikretmeyenin abdesti yoktur hadisini sordum. Dedi ki bana göre bu sabit olmamıştır. Lakin bunu söylemek hoşuma gider. Yani besmele çekilmesi hoşuma gider. Babama dedim ki kişi abdest alırken besmeleyi unutursa ne olur? Dedi ki bunu söylemelidir. Eğer unutursa abdestinin geçerli olmasını umarım. İsa bin İbrahim bin Hani İbni Hani veya İsa bin e, i İshak diye geçer veya İbni Hani diye geçer. Onun mesailinde şöyle zikrediyor. Ebu Abdillah'a yani Ahmet bin Hanbel'e abdeste besmele hakkında sordum. Dedi ki bu konuda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis sabit olmamıştır. Ben abdest esnasında besmeleyi unutan kimse hakkında sordum. Dedi ki bu abdest geçerlidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin abdeste besmele hakkındaki hadisinin isnadı kuvvetli değildir. Salih bin Ahmet'in mesailinde ise şöyle zikreder. Babama abdest alırken besmele çekmeyen kimse hakkında sordum. Dedi ki, besmele çekmediğinde abdesti geçerli olsa da besmele çekmesi daha hoşuma gider. Yine aynı kaynakta Salih bin Ahmet'in rivayetinde şöyle demiştir. Abdest alırken besmele çekmezse ne olur dedim. Dedi ki, umarım geçerli olur. Dedim ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden bu konuda rivayet edilen hadisin durumu nedir? Dedi ki, bana göre sabit değildir, sinadı zayıftır. İmam Ahmet'ten yapılan bu rivayetler onun abdeste besmele-i vacip görmediğine ve bu konudaki rivayeti zayıf gördüğüne delalet etmektedir. İmam Ahmet'in abdeste besmele-i vacip görüne dair rivayete gelince bunu Kadı Ebu Ya'la el er rivayeteyn vel Ebu'l Haris o Ahmet bin Ambel diye o isnatla rivayet etmiştir ve Ahmet'ten gelen diğer rivayetler aykırıdır. Hatta Kadı Ebu Ya'la yine Ebu'l Haris yoluyla diğer rivayetinde İmam Ahmet'in abdestte besmeleyi müstahap gördüğünü rivayet etmiştir. Yani bu Ebul Haris, İmam Ahmed'ten hem müstahap gördüğünü hem vacip gördüğünü rivayet etmiş. Böylece Ebul Haris'in rivayeti, cemaatin rivayetiyle ittifak etmiştir. Bu yüzden El-Muvaffak El-Mahdisi, el Kafi'de, el el Ebu Bekir El-Kallav'ın şu sözünü nakleder. Ahmet'ten gelen rivayetler abdestle besmeleyi terk etmede sakınca olmadığı şeklinde karara bağlanmıştır. Bu bir ibadettir. Bunda besmele diğerlerinde olduğu gibi vacip değildir. Yani diğer ibadetlerde besmele vacip olmadığı gibi abdest alırken de besmele vacip değildir. Yani İmam Ahmet'ten nakledilenlerden karar budur. Yani bu sadece İmam Ahmet'in görüşüyle ilgili. Yani bu konuda gelen hadisin sabit olmadığı ile alakalı değil. O farklı bir konu. Evet, ikinci aşamayı da zikredelim. Görüşün alimin eski görüşümü yeni görüşümü olduğunu araştırmak. Yani birinci madde neydi? Birinci aşama. O görüşün alimden nakli sahih mi, sabit midir? Kendisinden sabit olmuş mudur? Birinci aşamada bunu gördük. İkinci aşama sabit olduktan sonra sabit olabilir. Eski görüşümü yeni görüşümü. Bu görüşü değişmiş mi, değişmemiş mi? Alimlerin iştihatları, durumların, zamanların ve bilginin değişmesiyle değişmiştir. Yani kendisine ilmin ulaşmasıyla. Müştehit veya alim herhangi bir meselede hüküm vermiş, bir süre sonra bu görüşten dönmesini gerektiren sebeplerden dolayı bu hükümden dönüş yapmıştır. Ya yeni bir ilme ulaşmış, ya delil getirdiği nasıl bir illetine vakıf olmuş, Yanaslardan birinin delalet açısı iştihadını değiştirmesini gerektirmiş veya başka bir sebep meydana gelmiş olabilir. İştihad veya fetvanın değişmesini gerektiren sebepleri saymak şu an önemli değil. Yani bunun çeşitli sebepleri vardır. Araştırmacı için önemli olan alimlerin görüşleri ve iştihadlarının deliller veya görüşler arasında tercih yaparken önemli vesileler olmasıdır. Bu sebeple salih selefin alimlerin ve imamların iştihadlarını araştırırken, Salih Selef'ten veya muteber alimlerden birinin farklı görüşleri bulunması halinde son görüşünü tespit etmek gerekir. Örnek, birinci örneğimiz Hul yoluyla. Yani Hul yolu ayrılık demek. E, fesih gibi bir şey. Yani kadın, kocasını şikayeten kadıya başvurur ve ayrılmak istediğini, ayrılmasının gerektiğini, e, sebeplerini söyler. Boşanmak ister. Yani kocası boşanmıyor. O da hakime başvurur. haksızlığa uğramaktadır muhtemelen. Kadı da e, teklif eder kocaya. Yani o sana mehrini bağışlasa sen bundan ayrılır mısın? O da kabul eder. Genellikle yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sabit bin Kays bin Şemmasa yaptığı olay bu şekilde olmuştur. O mehrinden vazgeçiyor. Bunun üzerine onların arasını ayırıyor. Yani bu e, normal bir talak değil. Hakim tarafından karı kocanın arasının ayrılması. Buna Hul deniliyor. Hulle başka bir şey Onla karıştırılmasın. Hul yoluyla boşanmış kadının iddeti konusunda i̇bn Ömer radyalanma onun iddetinin talak ile boşanmış kadının iddetiyle aynı olduğu görüşündedir. Yani talak ile boşanan nasıl iddet beklemesi gerekiyorsa 3 ay dönem. bu da öyle diyor i̇bn Ömer radyalanma. Bunu Malik muhattada da sahip bir isnatla i̇bn Ömer'den rivayet etmiştir. Sonra i̇bn Ömer radyalarına bu görüşünden Osman bin Afan radyalarının görüşü olan bir hayız dönemi iddet bekler görüşüne dönüş yapmıştır. Bunun delili İbn-i Şeyben Musannef'in de sayısına da i̇bn Ömer radyalarına da şu rivayetidir. Errübeyi kocasından Hul yoluyla ayrıldı. Amcası Osman radyalarına geldi ve dedi ki bir hayız dönemi iddet bekle. Osman Radyalan bunu söyleyinceye kadar i̇bn Ömer Radyalan'ıma 3 haiz iddet dönemi bekler diyor ve bu şekilde fetva veriyordu. Sonra dedi ki biz de bunu tercih ettik ve öğrenmiş olduk. Yani ben bu meseleyi bilmiyordum. Yani talak neyse hulda böyledir diyerek 3 haiz dönemi diye fetva veriyordum diyor. Ama Osman Radyalan böyle fetva verince doğrusunu öğrenmiş olduk. Demek ki Hul konusunda doğrusu yani i̇bn Ömer'in de döndüğü görüş 1 haiz dönemi iddet beklemesidir. Burada i̇bn Ömer radıyallahu nispet edilen, sayı olarak nispet edilen bir görüş var İmam Malik'in muvattağında. Fakat i̇bn bir şey Şeyben rivayetinde görüyoruz ki i̇bn Ömer bu görüşünden dönmüş. İkinci örnek, i̇bn bir Hatim, Menakıb-ı Şafii kitabında dedi ki, Bize İbn-i Abdülhakem kıraat ile haber verdi. Dedi ki, Şafii'nin şöyle dediğini işittim. Kadınlara dübründen yaklaşmak konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den helal ya da haram olduğuna dair sabit bir hadisi yoktur. Kıyasa göre bu helaldir. Bunun isnadı sahiptir. İsnadın eleştirilecek bir yanı yoktur. Ancak Şafi Rahimoğlu'na kitaplarından birinde bunun haram olduğunu ifade etmiştir. Nitekim El-Üm'de şöyle der. Ben buna ruhsat vermiyor. Bilakis yasaklıyorum. Yine şöyle demiştir. Dübürden ilişki ön tarafa ulaşıp oradan yanaşmadıkça kitap ve sünnetin delaletiyle haramdır. Bu gösteriyor ki ilk görüş Şafii'nin eski görüşüydü. El Hakim yani müstedrek sahibi hakim şöyle demiştir. Bu Şafii'nin eski görüşü olabilir. Ancak yeni görüşünde onun bunu haram gördüğü meşhurdur. Bazılar bu yüzden İbn Abdil Hakem'in Şafii adına iftira ettiğini zannetmişlerdir. Çünkü Şafii el de aksini söylüyor. Ee, bu sebeple İbn Abdülhakem'i bundan dolayı itham etmiş bazılar Bu doğru değil. İbn Abdülhakem aslında sika bir ravi. Bu karışıklığın sebebi dübürden yanaşma ifadesiyle kastedilen mananın anlaşılmaması da olabilir. Nitekim Şafi yukarıda zikrettiğimiz sözünde ön tarafa ulaşıp oradan yanaşmadıkça şeklinde bir ayrıntı zikretmiştir. Yani arkadan bile yanaşsa ilişki ön taraftan. Oldu takdirde, eğer bunu kastettiyse rivatlar arasında bir ihtilaf yoktur. Öyle değilse şayet, bunu kastetmiyor ise o zaman e, o görüşün değiştiği, yani son görüşünün bunu haram gördüğü olduğu ortaya çıkıyor. Buna göre aslında iki görüş birbirine aykırı değildir. Cevaz verdiğine dair sözünde dübürden yanaşıp ön taraftan ilişki kastetmiş olması muhtemeldir. Allah en iyi bilendir. Evet ve üçüncü aşama alimlerin sözlerinde genellik ve özelliğin yani umum ve hususun araştırılmaz. Alimlerin sözlerinde umum ve husus ile kastedilen şudur: alimlerden veya imamlardan birinin sözünün zahiri haramlık ifade edebilir. Sonra diğer bir sözü bununla mekruluk kastetmiş olduğunu veya şartların ve sebeplerin gereğine göre bazı durumlarda mübah, bazı hallerde haram, bazı hallerde vacip olduğunu gösterebilir. Bu konuda araştırmacının bazı alimlerin sözlerini yanlış anlamam, anlamamak için uyanık olmasını gerektiren önemli meselelerdendir bu. Örnek vermek gerekirse, Elban Rahimullah, kadınların sünnet olmasının vacip olduğunu söylemiş ve temâmül minnede şöyle demiştir. Hitanın hükmüne gelince, yani sünnet olmanın hükmüne gelince, bizim tercihimiz bunun vacip olduğudur. Bu Malik, Şafii ve Ahmet gibi cumhurun görüşüdür. İbnül Kayyim de bunu tercih etmiştir. Elban olan bu sözü erkekler ve kadınları kapsayacak şekilde genel bir ifadedir. Yani hitam vaciptir deyince erkek kadın ayırmadan bunu söylüyor. Lakin Elvan'inin sözleri ve fetvaları araştırıldığında onun kadınların sünnet olmasının vacip değil, müstahap gördüğünü buluruz. Hatta soğuk memleketlerde kadınların sünnet olmayı terk etmesinin daha uygun olduğu görüşündedir. Bunun delili kayıt altına alınan ses kasetlerinde Medine fetvalarında geçen şu fetvasıdır. Soru şöyle... Kadının sünnet olması vacip midir yoksa müstahap bir sünnet midir? Elban Rahimullah şöyle cevap verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den birkaç de kadınları sünnet olmaya teşvik etti, sabit olmuştur. Böyle diyor da bu e, sabit olmuştur dedi rivayetlerin tarihleri de zayıf ve birbirini takviye edecek derecede değil. Fakat Elbani bunların hasen olduğu kanaatine varmıştı. E, kadınların sünnetçisine bu işte mübalağa yapmamasını emretmiştir diyor. Bu da zayıf bir tarifle geliyor. Ancak bu meselede ayrıntı vardır ve ülkelere göre farklılık göstermektedir. Kadından kesilen parça bazen dışta ve açıkta olur. Bazen böyle olmaz. Bu durum soğuk ülkelerde böyledir. Eğer kesilmesi gereken bir şey varsa sünnet edilir. Aksal'da yapılmaz. Yani burada görüldüğü gibi vacip kadınlara vacip görmüyor. Önceki fetvası umumdu. Burada husus. Yani kadınlara ayırıyor. Kadınlara vacip değil. Yine İmarat, yani Birleşik Arap Emirliklerinde verdiği fetvalarda şöyle sorulmuş. Kızların hitanı, sünnet edilmelerinin hükmü nedir? Cevap, kadınların sünnet olmaları Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bilinen bir şeydi. İhtiyaç olduğu zaman kadının sünnet olması sünnettir. Ama ihtiyaç yoksa kadın hakkında bu sünnet değildir. Bu fetvalar Elbani'nin temamül Minne'de geçen sözündeki genel ifadeyi kayıtlamaktadır. Evet, bu bölümü, babı bitirelim. Uygulamalı e, araştırmalar. Birincisi, atağının talakta şahitler hakkındaki görüşü. Yani boşama esnasında şahitler hakkında görüşü. İbn-i Şeybe, sayı isnatlı atağın nebi Rabah'dan, rayın Allah'tan şöyle denir, rivayet etmiştir. Boşanma da, geri dönüşte şahitlerle olur. Yani bir kimse karısını, diyelim tek talakla boşadı, bu şahitlerle olmak zorundadır diyor. Ricat da, yani bundan geri dönecek, bunda da şahit gereklidir Böyle rivayet etmiş. Abdurrazak sahih-i sınavla şöyle rivayet ediyor. Bu İbn-i Ebişeyden rivayet ettim. Abdurrazzak'ın rivayetinde şöyle. Ona karşısını bir kişinin yanında bir talakla boşayan, sonra da başka bir kişinin yanında bir talakla daha boşayan kişi hakkında soruldu. Ata dedi ki bu ikisi bir şey değildir. Çünkü şu şahitlerden her biri bir talaka şahit olmuştur. Yani böyle bir talak tek talaktır diyor. Niye? Çünkü iki şahidi vacip görüyordu Selef'ten bazıları. Yani nasıl evlilikte iki şahit lazım, boşamada da iki şahit gerekir diyordu. Şimdi adam talan birini bir şahidin yanında veriyor, ikincisini de başka bir şahidin yanında veriyor. Ata diyor ki bu bir talah, yani bu bir şey değil diyor. Çünkü iki şahit gerçekleşmedi ikisinde de. Yani bu talakların hiçbirisi geçerli değil diyor ata burada. Bu iki görüşü umum ve husus açısından inceleyelim. İlk rivayette Ata bin abah rahimehullah şahitliğin vacip olduğunu ifade etmiştir. İlk rivayetteki rafız, müstahlağa da delalet edecek şekilde geneldir. Yani ilk rivayette yani şahidi eee talakta verici hatta müstahap görüyor olabilir değil mi? Mutlak vacip anlaşılmıyor. Ama bu rivayet ikinci rivayet burada vacibi kastettiği anlaşılıyor. Çünkü talak geçerli sayılmıyor ata'nın görüşüne göre. Evet, ikinci rivayet bunun vacipten öte Hatta vacip de değil şart olduğunu gösteriyor. Mesela vacibi terk etmekle şartı terk etmek birbirinden farklı şeyler. Vacibi terk edersen günah girersin, işlem geçerlidir. Mesela şahitleri talakta sen şahitlerin huzurunda talakta bulunmazsan şahitsiz boşarsan eğer bunu vacip görüyorsa kişi Sadece vacip terk etmiştir, günaha girmiştir, talak geçerlidir. Ama ata'nın buradaki görüşünden anladığınız bunu vacip de değil, hatta şart gördüğü. Yani iki şahit bir araya gelmedikçe, iki şahidin huzurunda olmadıkça talak geçerli olmaz diyor. Yani şart olarak görüyor. Ata, şahitleri talakın rükünlerinden, yani talakın geçerli olması için gerekli şartlarından kılmıştır. Ona göre iki adil şahit bir arada şahitlik etmezse, talakı niyet etmiş olsa dahi, mücerret sözle, yani boşama lafızlarıyla talak gerçekleşmez. Yani atanın görüşüne göre bu. Yani hakikat böyledir demiyorum. Evet, ikinci meselemiz imanda istisna yapmayanın mürceliği meselesi. Burada da ilginç bir ayrıntı var. Dikkat edin buna. Ebu Davud Esicistan es dedi ki, Ahmet'e bir adamın şöyle dediğini işittim. Birisi Ahmet bin Hanbel'e böyle demiş. Bana sen mümin misin denilince evet dedim. Bundan dolayı bana bir şey gerekir mi? İnsanlar ya mümin ya da kafir değiller mi sonuçta? Ahmet bunun üzerine öfkelendi ve dedi ki bu irca kelamıdır. Yani mürciyenin görüşüdür. Abdullah bin Ahmet Es-Sünnede dedi ki bu Ebu Davud'un rivayetidir. Abdullah bin Ahmet'in Es-Sünnedeki rivayetinde babama şöyle sordum. İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir diyen, lakin istisna yapmayan, yani mümin misin denildiğinde inşallah müminim demeyip de müminim diyen kimse e, hakkında bu mürciye midir diye sordum. Dedi ki bu kimsenin bir mürciye olmadığını umarım. Yani öncekiyle bu rivayet arasında bir çelişki var gibi. Aslında çelişki yok. Umum ve husus meselesi var. İmam Ahmet ilk rivayette Selef'in imanda istisna yapmayan, ben inşallah müminim demeyen kimsenin mürce olduğuna dair sözlerine göre hareket etmiştir. İmanda istisna yapmayan kimsenin mürcelikle nitelenmesi, amelleri imana dahil görmemesi sebebiyledir. İkinci rivayette ise imanın söz ve amel olduğu, arttığı ve eksildiği görüşünde olan kişinin istisna yapmaması söz konusudur. Bu durumda o kimse mürcelikle nitelenmez. Yani ameli imandan görüyor ve imanın artı peksildiğini kabul ediyor. Sadece imanda istisna yapmıyor. Buna mürciye denmez. Çünkü e, iman esaslarında, imanın tanımlarında o Eyl-i Sünnet'te ittifak halindedir. İstisna meselesi ise e, sahabeden beri ihtilaf edilen bir meseledir. Biz burada doğrusunun, yani racih olanın imanda istisna yapmak olduğu görüşündeyiz. Ama eee İlk rivayette bahsedilen kişinin yani imanı amelle beraber görüyor mu? Yani amelleri imandan görüyor mu? Artıp eksilmesini kabul ediyor mu? O açıklık yok. Böyle bir kapalık Bu zeheple bu görüşü mürcilikle niteliyor Ahmet bin Anbel. Ama burada onun mürca olmadı. Sadece istisna meselesinde bir muhalefet olduğu gözüküyor. Evet, araştırma ödev verelim. Bunu tabii gücünüz yettiği kadarıyla... Hatta iki grup olsanız ve grupların her birinde Arapça bilen arkadaşlarımızdan biri olsa herkes güciyette kadar araştırırsa güzel bir çalışma olur. Birinci ödev Şeyh Elban Raymolla Malik, Şafi, Ahmet gibi alimlerin cumhuruna hitanın yani sünnet olmanın mutlak olarak vacip olduğu görüşünü nispet etmiştir. Bu üç imamdan bu görüşün naklinin sabit olup olmadığını araştırın. Yani İmam Malik, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel sünnet olmak vaciptir demişler midir? Onlardan bu sabit olmuş mudur? Elbani, alimlerin cumhuruna, İmam Malike, Şafiye ve Ahmet bin Hanbel'e hitanın, yani sünnetin, sünnet olmanın vacip olduğu görüşünü nispet ediyor. Bu doğru mudur? Yani bu üç imam bu görüşte midir? Onu araştırın. Bu gruplardan birinin tercih edeceği, araştırmak için tercih edeceği bir e, ödev olabilir. İkincisi, Sonraki Hanbeliler, İmam Ahmet'ten kadınların kabir ziyaretinin yasak olduğu hükmünü zikrederler. İmam Ahmet'e bu görüşün nispetinin sıhhatini araştırın. Yani İmam Ahmet gerçekten kadınlara kabir ziyaretini yasaklamış mıdır? Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste alimlerin görüşlerinin tahlil edilmesi başlığını inceleyeceğiz. Evet, ödevler anlaşıldı mı? Eksik, kalan bir şey var mı? Birinci ödev, sünnet olmanın vacip olduğu görüşünün Ahmet, Malik ve Şafi'ye nispeti doğru mudur? İkinci ödev ise İmam Ahmet kadınları kabirler ziyaret etmekten yasaklamış mıdır? Bu görüş İmam Ahmet'ten sahih midir? Yani burada mesela Arapça bilgisi ön plana çıkıyor. İkinci ödevde özellikle. Birinci ödevi mesela Arapça bilmeyen kardeşlerimiz Türkçe'deki kaynaklardan araştırabilirler. Özellikle İbn-i Kayyım'ın Tuhvetü'l-Mevdud kitabında bazı nakiller var. Ahkam hadislerine dair bilgisayar e, kitaplara bakabilirsiniz. Bu konuda yani imamların görüşlerini nakleden kitaplara Tâhâvinin Şerhümanilâsar işte şu Ebu Bekir Cessas'ın ahkâm Kur'an'ı eğer varsa bu mesele yani araştırmak size düşüyor. Bunlara bakarsınız. İkinci mesele ise İmam Ahmed'in mesailerinde yani biraz Arapça ağırlıklı kaynaklara bakmak gerektiriyor. Evet, subhanekallâhum ve bihamdik ve eşhedü ennâ ilâhillen tevâhtek elâh ve estağfuriki ve etûb ileyk.